Elhamdülillahi Rabbil Alamin ve sallallahu ve sellem ve bariqa la nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve min tebihun bi ehsanın <gülüyor> ilahi ve middin. <gülüyor> ba'd, bugün 25 Eylül 2012 Salı, ehl Sünnette Nesih derslerimizin kaçıncı, dördüncü dersi. <gülüyor> Şimdi geçen dersimizin başlığı neydi hatırlayacak olursak? Nesih vuku, vuku bulma çeşitleri. Şimdi buradaki başlığımız şu: Kuranda nesih çeşitleri. Arasında fark ne? Nesih bulduktan sonra, nesih vuku bulduktan sonra gerçekleştikten sonra ne gibi çeşitlerle karşılaşırız, tamam? Hangi çeşitlerle karşılaşırız? O yüzden buna şöyle başlık atıyoruz: Kuranda nesih çeşitleri. Ebru vuku bulmadan Önceki hal. Yani nasıl vuku bulacağının çeşidiydi, Değil mi? Mesela işte Sünnetin Sünnet'i esk etmesi gibi Değil mi? Veya işte Kur'an'ın Sünnet'i esk etmesi Gibi. Nasıl vuku bulacağı Bu da vuku bulduktan Sonra herhangi bir çeşidiyle vuku bulduktan Sonra hangi nesih çeşitleriyle Karşılaşırız. Tamam. O yüzden e, Şimdi ta, e, Kısımlarını açıkladıktan sonra zaten aradaki fark daha iyi Anlaşılacaktır ki bu ders önemli Kur'an'da nesih çeşitleri dedik Dedi ki Kur'an'da nesih 3 çeşittir kardeşler Kur'an'da nesih? Üç çeşittir. Bir, tilaveti baki hükmü nesk olanlar. Birinci çeşit ne? Tilaveti baki hükmü nesk olanlar. Ne demek bu? Yani tilaveti elimizdeki şu anda mushafta. Herhangi bir kimsenin kütüphanesindeki, evindeki mushafta. Yani şu an Müslümanların okumuş olduğu Kur'an-ı Kerim'de mushafta. Tilavetini görüyoruz. Ayeti görüyoruz, okuyoruz. Tilaveti duruyor. Ama hükmü ne olmuş? Nesk olmuş. Yani biz onu okuduğumuz halde onunla amel etmiyoruz. Hükmü nesk olmuş. Bunu nasıl isimlendirdik? Tilaveti baki hükmü nesk olanlar. Tamam? Veya diğer bir tabirle tilaveti baki olup hükmü nesk olanlar. Örneğin Allah azze ve celle Mücadele suresi 12. 12. ayette buyuruyor ki: Ya eyullezine amenu izaa najeytumur resule faqaddimu beyne yaday najwaikum sadakatan zalike hayrul lekum ve athar e iman edenler peygamber ile baş başa konuşacağınız zaman Baş başa konuşmanızdan önce bir sadaka verin Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir Bakın bu mücadele 12 Bu ayetin tilaveti aynı bu şekilde elimizde mevcut Yani biz Kur'an'ı açsak mücadele 12'yi açsak bu ayetle karşılaşırız Ama hükmü yok bununla amel etmiyoruz biz zaten Zaten edemeyiz. Çünkü aleyhissalatü vesselam ölmüş. Ama onun hayatında da ne oldu bu? Amel. Tilaveti baki hükmüne nesk olanlar. Örnek ey iman edenler peygamber ile baş başa konuşacağınız zaman baş başa konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Mücadele 12. Bu ayetin tilaveti elimizdeki mushafta mevcuttur. Ancak hükmü kendisinden sonra gelen şu ayetle neshedilmiştir. O da mücadele 13. Allah azze ve celle buyuruyor ki: "Eşfaktum entukadimu beyne yedejvakum sadakat. Fe iz lem tef'alu ve taballahu aleikum fe aqimussalate ve atuzzekate ve ta'iullaha ve rasulahu vallahu habirum bima ta'melun." Baş başa konuşmanızdan önce sadakalar vermekten korktunuz mu? Zaten bunu yapamadınız. Allah tövbenizi kabul etmiştir. Şu halde namaz kılın, zekat verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Mücadele suresi 13. ayetle ne yapmıştır? Nesketmiştir. Yine örneğin bakın Bakara suresi 240. ayette diyor ki İçinizden ölüp geriye dul eşler, bırakan, e, dul eşler bırakan erkekler eşleri için evden çıkarılmaksızın bir yıla kadar geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. Bakara 240. Bakın bunun tilaveti Kur'an'da mevcut. Açsanız 240 bu ayeti görürsünüz. Hüküm ne ayetin? Önceleri vefat eden bir kadın bir sene onun evinde nafakası temin edilerek bırakılırdı. Burada iddet yani bekleme süresi bir yıldı. Daha sonra şu ayet nasil olunca iddet 4 ay 10 güne indirildi. Nedir ayet? وَالَّذ۪ينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَتَرُونَ اَزْوَاجًا يَتَرَبَّسْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَاتَ ve وَ İçinizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri kendi kendilerine dört ay on gün beklerler. Bununla ne oldu arkadaşlar? Nesk oldu. O zaman Bakara 240. tilaveti Kur'an'da duruyor mu? Hükmü kalkmış durumda. Nesk'in bu çeşidi, bakın kardeşler Nesk'in bu çeşidi, çeşitlerinin en meşhurudur. Ve Nes hakkında, dikkat edin, telif edilen eserler, mütekaddim ve müteakhir daha çok Neskin bu çeşidini ağırlıklı olarak ele almışlar ve üzerinde durmuşlardır. Neskin bu çeşidini iyice bilmek yani iyice fıkhetmek fakih olan her kim, bir kimseye faz, farzdır ki nesh olmuş bir ayete fetva ver, bir ayetle fetva vermesin. Hangi ayetlerin üzerine ahkam bina edilip edilmeyeceğini biliyor olsun. Bu nedenle nedir? Fakih olan kimselere farzdır. Anladık mı? Bu çok önemli bir sebeptir. O yüzden müelliflerin mütekaddinlerinin ve mutahhirlerinin çoğunun kitaplarında nesil ile alakalı yazmış olduğu teliflerde özellikle nesilin bu çeşidine önem vermişlerdir. Neden? Çünkü insanların elindeki mushafta hala ayetler duruyor. Bunları tespit edelim ki hangisi nesil olmuş? İnsanlar kıyamete kadar bunlarla amel etmemiş olsun. Yani nesil hükmü kalkmış bir ayetle amel etmemiş olsunlar. Evet. Bu birinci çeşit. İkinci çeşit Hükmü baki tilaveti nesh olanlar. Hükmü baki tilaveti nesh olanlar. Yani ne demek? Şimdi ayet, ayet daha önce inmişti. Tamam. Ancak bu Kur'an'dan kaldırıldı. Tamam. Bu ayet Kur'an'dan kaldırıldı. Yani elimizdeki mushafı açtığımız zaman bulamayız öyle bir ayet. Ama hükmü devam ediyor. Hükmü hala devam ediyor. Örneğin Müslim'deki rivayette i̇bn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki, Ömer radıyallahu anhı hutve, hutbe verirken dinledim şöyle diyordu. Allah Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hak din ile gönderdi ve ona kitabı indirdi. Bu indirilenler arasında rejim ayeti de vardı. Bakın şimdi rejim ayeti hala hükmen mevcuttur doğru mu İslam'da ve Allah'ın indirdiği ayetler arasındaydı bu rejim. Allah Azze ve Celle bunun tilavetini kaldırdı. Yani şu anki elimizdeki mushafta rejim yok. Rejim ayeti yok. Ama yani hükmü sabit kalıyor. O yüzden Ömer radıyallahu an hutbesinde buna dikkat çektiriyor. Diyor ki ona yani peygambere kitabını indirdi. Bu indirilenler arasında rejim ayeti de vardı. Biz bu ayeti okuduk ve ezberledik. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zina yapana rejim cezasını tatbik etti. Ondan sonra da biz tatbik ettik. Ben şu endişeyi taşıyorum ki Allah bu zaman vuku bulmuş. O zaman bu endişeyi taşıdığını söylüyor. Bak Ömer radıyallahu anh. Ben şu endişeyi taşıyorum. Aradan uzun zaman geçince bazıları çıkıp biz Allah'ın kitabında rejim cezasını görmüyoruz deyip inkara sapabilecek ve Allah'ın kitabında indirdiği bir farzı terk ederek dalalete düşebilecektir. Hiç şüphesiz ki Allah'ın kitabında evli erkek ve kadınlardan olup da zina eden, Zinasında beyine yani şahitler bulunan yahut da gebelik ve itiraf bulunmasıyla zinası sabit görünen kimse üzerine rejim bir haktır diyor. Ömer radıyallahu an rivayet muttafakun aleyh. Tamam. Bu ne bu kıssa? Sünneteki bu kıssa neye delil? Tilaveti hükümü sabit olup tilaveti nesk olanlara. Buna bir başka örnek daha verelim. Ki örnek vermeden önce bakın şu var. Şimdi dedik ya e, ayet nesk olmuş durumda. Bu nesk ayetin ki neydi o ayet? Rejim ayeti. Bazı sünnetteki bazı lafızlarda bu ayetin ne olduğunu söylüyorlar. Çünkü ayet nesk olmuş Kur'an'dan nesk olmuş. Ama e, insanların zihninde duruyor insanların zihninde ne yapıyor? Ayet duruyor. O yüzden bazı sünnete kılıfızlarda bu ayetin Arapçası şöyle. Eş-şeyhu ve şeyhatu izâ zanaya fercumu huma. Elbette nekâlem minallahi vallahu azizun hakim." Ayet bu şekilde. Hani sanki Kur'an okuduğun zaman ve şeyhu ve şeyhatu izâ zanaya böyle okuyorlardı yani aynı Kur'an. Fercumu fercumu huma. Elbette nekâlem minallahi vallahu azizun hakim." Ayet bu şekilde. Ne demek? Türkçesi yaşlı erkek ve yaşlı kadın ee, yaşlı bir erkek ve yaşlı bir kadın zina edecek olurlarsa Allah'tan bir ceza olmak üzere onları muhakkak ki rec, muhakkak recmedin. Allah azizdir hakimdir. Ayet bu şekildeydi. Bazı sünnette ki bazı lafızlar farklı bu ayetle alakalı. Çok da önemli değil. Evet. Çünkü zaten e, bir ıslahla ahad olaraktır. Evet. Şimdi tilavetin nesk olup hükmünün baki kalmasına bir başka örnek daha veriyoruz kardeşler. Yine Bukhara'daki ee, Ömer radıyallahu şu sözüdür diyor ki: Inna kunna nakrau fi ma nqrā'u min kitābillāh an la tarrqabu an a'ba ikum bakın ayet bu şekilde en la an la tarrqabu an a'ba ikum fa inna hu kufrim kufrun bikum an tarrqabu an a'ba ikum ew inna kufram bikum an tarrqan a'ba ikum bizler Allah'ın kitabında okumakta olduğumuz şeyler içinde şu lafızlar vardı, şu ayetler vardı. Babalarınızdan yüz çevirmeyiniz. Çünkü sizin ondan yüz çevirmeniz küfürdür. Veya sizin babanızdan yüz çevirmeniz muhakkak sizin için küfürdür sözleri vardı. Bu hüküm devam ediyor mu? Ediyor. Ama tilaveti nedir? Bakıdır. Evet babadan yüz çevirme küfürdür. Evet bu da bu rivayette Bukhari'de. Bir başka örnek daha Bukhari ve Müslim'deki Enes İbni Malik rivayetinde. Enes İbni Malik radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ma'une kuyusu sahiplerini öldürenlere otuz sabah beddua etti. Resulullah zil, e, ril, zekvan, ve usayye kabilelerine beddua ederdi. Bunlar Allah ve Resulüne asi olmuşlardı. Enes dedi ki aziz ve celil olan Allah Ma'une kuyusu başında öldürülen sahabiler hakkında nesh kadar okuduğumuz şu ayeti indirmiştir. Şu ayeti indirmiş, nesh oluncaya kadar diye okuduğumuz şu ayeti indirmiş. Şu şekilde ayet. بَلِّغُوا an, kat قَدْ لَق۪ينَا رَبَّنَا فَرَضِيَا اَنَّا وَرَض۪ينَا اَنْهُ Kavminize tebliğ ediniz ki biz Rabbimize kavuştuk. O bizden razı oldu. Biz de ondan razı olduk. Tamam mı kardeşler? Evet. Şimdi üçüncü ve son çeşit. Hem tilaveti hem de hükmü nesk olanlar. Yani bakın. Allah Azze ve Celle bir ayet indiriyor. Daha sonra o ayetin tilavetini neskediyor Yani Kur'an'da o ayeti bulamıyoruz. Aynı zamanda hükmü de nesk olmuş. Yani amel de edilmiyor artık. Allah Azze ve Celle onu Kur'an'dan nesk artık musaflara konulmaz, yani musaf olmadı, son halinde olmadı musafın. Elimizdeki musafta da, da yok. Hüküm olarak da kıyamete kadar onunla amel edilmeyecektir. Nesk olmuştur. Buna ne diyoruz? Hem tilaveti hem de hükmü nesk olanlar. Örneğin, Müslim'deki rivayette Ayşe Radıyallahu Anh'a diyor ki Kur'an'dan indirilenler içinde nikahı haram kılan malum yani doyurucu 10 tane emme vardı. Bakın şimdi bir insan bir kadın bir çocuğun nasıl süt annesi olur? Çocuk gelir ufak kadından süt emer. Bu emi, bu, bu sütü doyana kadar emer. Tamam. Şimdi e, İslam'ın ilk yıllarında Allah Azze ve Celle ayet indirdi. İlk hüküm olarak diyelim. Allah Azze ve Celle ayet indirdi. Bu çocuk on defa emerse ancak onun süt olurdu. Ayet bu şekilde. Doğru mu? Sonra Allah Azze ve Celle bu ayeti nesketti. etti. Şimdi biz Kur'an'a baktığımızda... On emmeyle süt anne olunur ayeti var mı? Yok. Peki hüküm olarak da İslam'da var mı bu hüküm? Hayır. Hüküm olarak da yok. Kalkmıştır. Kaça inmiştir bu on emme? Beş emme inmiştir. O yüzden çocuk beş kere e, kadından süt emerse... Ve doyurucu olacak yani işte e, ağzını getirdi işte tam böyle emdi biraz çekti hemen öyle olmayacak doyurucu olacak ve bu beş kere olacak ancak o zaman onun süt annesi olur. İşte hüküm bu şekilde belirtiyor ve Ayşe radıyallahu anha diyor ki Kur'an'dan indirilenler içinde nikahı haram kılan malum doyurucu on tane emme vardı sonra bunlar beş malum emme ile nesholundular. Kendilerine haberi ulaşmayan bazı bölgelerde bunlar henüz Kur'an'dan Kur olmak üzere okunurken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Tamam kardeşler. Bazı bölgelerde bu bilinmiyordu. Çünkü biliyorsunuz daha çok nasih mensuhu sahabelerin fakihleri daha çok biliyorlardı. Çünkü Kur'an'la daima iştigal ediyorlardı. Dolayısıyla ne hükümlerini diğerlerinden çok daha önce duyup öğrenip biliyorlardı. Ve onu insanlara beyan ediyorlardı. Tabi bu e, hani bizim günümüz ortamı gibi değil. Hani işte ayet nasıl olmuş hemen internetten duyur veya televizyondan duyur herkes bilsin. Böyle bir durum söz konusu değildi. Sahabeler diğer şehirlere yayılmıştı. Herkes bilmiyordu hangi ayet nasıl olmuş. Dolayısıyla öğrendikçe ona göre amel ediyorlardı. Şimdi e, neskin çeşitlerini bitirdik. Şimdi bir başlık atıyoruz ve bu başlıkta inşallah dersimizi bitiriyoruz. Bakın. Şöyle bir başı, başlık atıyoruz. Tamam biz şunu öğrendik ki İslam'da nesih olgusu var arkadaşlar. Bu nesih olgusu ittifak edilmiş bir olgu. Peki bu olgunun hikmeti nedir? Veya diğer bir tabirle başlığımıza atıyoruz ve diyoruz ki Nesih'teki hikmet meselesi. Nesih'teki hikmet meselesi. Evet, özellikle son dönemde ortaya çıkmış olan bidat ve dalalet ehli bazı kimselerin tüm İslam ümmetinin alimlerinin ittifakla kabul ettiği neshi inkar ederken ortaya atmış oldukları pasif şüphelerden birisi de şudur. Diyorlar ki, bir ayetin hükmü neden nesk olsun ki? Madem ki Allah o hükmü nesk edecekti, o zaman neden indirdi ki? Madem ki ikinci gelen hüküm, yani nesk eden hüküm, yani ikinci gelen hüküm insanların maslahatınaydı, neden geciktirdi? ...gibi basiretsizce cümleler sarf etmişlerdir. Bu bağlamı da göz önünde bulundurarak... ...neskin hikmetlerinden sizlere bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi İslam'da nesk olgusu... ...tamamıyla şeriatin maksatlarına uygun olup... ...mükellef olan kimselerin maslahatlarının pekiştirilmesi içindir. Mesela 1. Bazen vahiy mükelleflere meşakkatli gelen bir hükümle gelir... Doğru mu? Bazen vahiy bir hüküm getirir ve bu hüküm mükellef kimselere meşakkatli gelebilir. Bu da onların imtihanlarını ve imanlarındaki sıdıklarının yani doğruluklarının sınanması içindir. Bakın, Müslim'de Ebu Hureyre'den gelen hadiste diyor ki, ''Göklerde ve yerdekilerin hepsi Allah'ındır. İçinizdekileri açığa vursanız da, gizleseniz de Allah ondan dolayı sizi hesaba çekecektir.'' Sonra dilediğini affeder, dilediğine de azap eder. Allah her şeye kadirdir. İşte bu ayet nazil olduğu zaman bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına şiddetli geldi. Bunun Resulullah, e, evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Sonra diz kapakları üzerine çöktüler ve şöyle hitap ettiler. Ey Allah'ın Resulü amellerden takat getirebileceğimiz namaz, oruç... Cihat ve zekat gibi ibadetlerle mükellef kılındık Ancak sana şu ayet indirmiştir Biz ona takat getiremeyiz ki Az önce ayet söylüyor Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Sizden önceki iki kitap sahiplerinin dedikleri gibi işittik ve asi olduk sözünü mü söylemek istiyorsunuz? Hayır şöyle deyiniz İşittik itaat ettik Gufranını dileriz ey Rabbimiz Gidiş ancak sanadır bunun üzerine sahabiler işittik, itaat ettik, hufranını dileriz ey Rabbimiz gidiş sanadır dediler. Cemaat bunları okudukça dilleri bu sözlere yatıştı. Bunun arkasından Allah şu ayetleri indirdi. Peygamber Rabbinden ne indirildiyse ona iman etti. Müminler de her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, peygamberlerden hiçbirinin arasını ayırt etmeyiz diye iman ettiler. Rabbimiz emrine itaat ettik, mağfiret dileriz ve dönüş ancak sanadır dediler. Görüyor musunuz hikmeti? Mesih'teki hikmeti. Hani hikmet nedir sorusunu soruyorlar. İşte bu imtihan olayı neshin hikmetlerinden sadece bir tanesidir. Bu söylediğimiz nasla ispatladığımız üzere. Tabi bu ayetler nesk olmuştur diyenlerin görüşü içindir. Çünkü biliyorsunuz. Ee, hangi ayetlerin nesk olup olmadığı itilaflı bir konudur. O ayrı. Nesk'in varlığında icma var. Hangi, ama hangi ayet nesk olmuş, hangi ayet olmamış. Bu içtihadi konudur. Evet. Asıl itibariyle. Bu birinci hikmet. İkinci hikmet, bakın nesk de. İkinci hikmet. Bazen de nesk, insanlar cahiliyeden yeni çıktıkları için hükümler tedrici olsun diye. Olmuştur nesk olayı. İnsanlar cahiliye döneminden çıkmışlar, hükümler tedrici olsun. Yani Türkçe ifadeyle peyder peyh. Evet, aralıklı, aşama aşama, yavaş yavaş, sindire sindire bunların hepsini ifade edebiliriz. tamam? İşte İslam'daki neshin insanlar için bu maslahatı gayet açıktır. Yani tedricilik maslahatı. Gayet açıktır. Ve cahiliyeden yeni kurtulmuş bu insanların kalplerini İslam'a ısındırmada büyük önemi ve tesiri olmuştur nesih olgusunun. Örneğin namazın meşruiyetinin ilk zamanlarında rekat sayılarının daha az olması ve sonradan bu rekat sayılarının şu anki malum olduğu hale gelmesi gibi. Ayşe radıyallahu anh diyor ki, anha diyor ki, Furidaat olarak Atein filhad ve sefer verat Sal seferi vezidefi Salt Hadarı. Namaz hazarda ve seferde ikişer rekat olarak farz kılındı. Hicretten sonra sefer namazları olduğu gibi bırakıldı da hazar namazlarında ikişer rekat ziyade edildi. Yine mesela oruçtaki tedricilik yani tederrüç gibi. Önceleri oruç tutmak, tek bir gün yani aşure günü aşure günü farzdı. Sonra ne oldu? Bu farz bu farz olan oruç Ramazan ayı orucuyla neshedildi. Tabi ancak bu nasıldı? Dileyen oruç tutardı, dileyen de tutmayıp yerine ne yapardı? Fidiye verirdi. İlk, i̇lk oruç bu şekildeydi. Sonra bu da nesk oldu ve hasta olmayıp mukim olan kimseye bu oruç farz yani zorunlu kılındı. İbn Ömer radıyallahu anhuma ne diyor? Bakın kardeşler. Sa'men nebi sallallahu aleyhi ve selleme Ashura fa emra bi siyamihi felma furida Evet, felenma furida Ramazanu terake. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ashura orucunu tuttu ve tutulmasını da emretti. Daha sonra Ramazan orucu farz kılınca terk etti. Bakın Ebu Davud'daki hadiste ne diyor? Allah Bakara suresindeki ey iman edenler oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındığı ayetini fidye vererek bir yoksulu doyurması da bir yükümlülüktür. Pardon şöyle diyelim e, yanlış okuduk. Ebu Davud'daki hadiste diyor ki Allah, e, Allah Bakara suresindeki ey iman edenler oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi Size de farz kılındı. Ayetini ne yapmıştır Allah? Fidye vererek bir yoksulu doyurması da bir yükümlülük ayet yükümlülüktür ayetine kadar indirdi. Artık oruç tutmak isteyen oruç tutuyor, oruç tutmak istemeyen de her gün için bir fakir doyuruyordu. Bu doyurma orucun yerine geçiyordu. Bu zaman orucun geçirdiği bir safhadır. Sonra Allah Bakara suresinin 185. ayetini indirdi. Ramazan ayı nedir ayet? Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyleyse sizden Ramazan ayına ulaşanlar onda oruç tutsun. Kim o anda hasta ya da yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde kaza etsin. Böylece oruç tutmak bu aya erişen herkese farz oldu fidiye vermek Nesko oldu diyor e bu Davut'taki rivayeti görüyor musunuz? Bakın yine Selamet ibnu El Ekwar raziyyallahuhu an diyor ki: "Sema neslet hasi il ve al alzine yutiquun fidye tu taam miskin, kana men arad an yuftira, fiyftedi fale, hatta neslet il aytu ltti bagda ha, fnesxat Bakın ne diyor? Selamet ibnu El Ekwar raziyyallahuhu an Oruca gücü yetenler üzerine bir yoksul doyumu fidye vardır. Ayeti nazil olduğunda oruç tutmayıp fidye vermek isteyenler oruç tutmayıp fidye verirler. Bundan sonraki ayet nazil olunca o ayet fidye vermeyi eda ve kazaya güç yetir yetmeyenlere taksis etti. Tamam. Evet, üçüncü hikmeti. Yine bakın kardeşler, nesh'te. Kendisiyle mükellef olunan ve meşakkatli gelen bazı hükümlerin kaldırılmasıyla Allah Azze ve Celle'nin kullarına karşı nimetinin izharı söz konusudur. Bakın nesilte bir hikmet vardır. Şimdi Allah Azze ve Celle mükellef olan kimselere meşakkatli gelen bazı hükümler vermiştir. Doğru mu? Daha sonra bu meşakkatli hükümleri ne yapmıştır kullardan? Kaldırılmıştır. Allah Azze ve Celle bu meşakkatli hükmü kaldırınca Ne oldu? Ne olmuş oldu? Allah Azze ve Celle'nin kulları üzerindeki nimeti izhar olmuş oldu. İşte bizim bunu hatırlayıp Kur'an'daki bu nesk olmuş ayetleri veya bu meşakkatli gelen hükümleri kaldırdığını görüp Allah'ın nimetini hatırlayıp Allah Azze ve Celle'ye şükretmemiz. Ona hamd etmemiz. Ee, ibadetini bize hatırlatmış oluyor. Ki bu da neskin büyük hikmetlerindendir. Örnek verelim bakın. Meşakkatliydi sonradan bu meşakkatı kaldırdı. Bakın sahabelerin bir dönemi nasıl meşakkatli bir hükümle karşı karşıya kalmışlar. Ve Allah Azze ve Celle daha sonra neskederek bu hükmü kaldırmış e, ve çok daha hafife indirmiştir. Bakın örnek veriyoruz. Öşü, eşi ölen kadının iddet müddeti meselesine bakın kardeşler. İlk zamanlar eşi ölen kadının iddetinin süresi ne kadardı? Tam bir yıldır. Ve bu cahiliye dönemindeki iddetleriyle de eşitti. Cahiliye dönemindeki iddetleriyle de eşitti. Cahiliye döneminde de bu şekildeydi. Sonra Allah subhanehu ve teala bunu kadınlardan hafifleterek ne yaptı? Dört ay on güne indirdi. Bir yıl iddet ayeti hangisiydi? Bakara 240. Doğru mu? Neydi diyor ayette. İçinizden ölüp geriye dolu eşler bırakan erkekler eşleri için evden çıkarılmaksızın bir yıla kadar geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. İşte Allah Azze ve Celle bu ayeti şu ayetle nesh ederek ümmetin kadınlarından meşakkatı hafifletmiştir. Hangi ayet? Bakara 234. Ne diyor orada? İçinizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri kendi kendilerine 4 ay 10 gün iddet beklerler. Evet. Ve Allah Azze ve Celle'nin devam ediyoruz. Ve Allah Azze ve Celle'nin bu nimetinin izharı tabiinden biri olan Hümeyd i̇bn Nafi' Evet Nafi'nin Zeynep bintu Ummi Seleme'den tahdis ettiği şu rivayette çok açık bir şekilde görülmektedir. Bakın çok güzel bir rivayet. Zeynep diyor ki ben Ummu Seleme'den şöyle derken iş, işittim. Bir kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ey Allah'ın Resulü kızımın kocası vefat etti. Gözlerinden de rahatsızlandı. Ona sürme çekebilir miyiz diye sordu. Biliyorsunuz faydasını göze. İsmit denilen özellikle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır diye buyurdu. Ve iki ya, da iki ya da üç defa aynı şekilde hayır sözünü tekrarladıktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hepsi zaten dört ay on günden ibarettir. Halbuki cahiliye döneminde sizden herhangi biriniz sene bitiminden sonra başı üstünde bir deve tezeyi Başı üstüne bir deve tezeyi atardı Ve matemden öyle çıkardı buyurdu Humeyt dedi ki Ben Zeynebe Senenin bitiminde başının üzerine deve tezeyi atardı Ne demektir diye sordum Zeynep dedi ki Kadının kocası vefat etti mi Evinin en kötü yerine girer En berbat elbisesini giyer Ve üzerinden bir yıl geçmeyinceye kadar Kadar da elini kokuya değdirmezdi Bundan sonra Eşek, koyun ya da kuş türünden bir hayvanın bir hayvan yanına getirilir. Kadın da o hayvana vücudunu sürterdi. Daha sonra dışarı çıkar ve ona bir tezek verilir ve bunu da fırlatır atardı. Bundan sonra artık dilediği şekilde koku sürünür ya da başka şeyler yapardı diye cevap verdi. E, Bukhari müslüfdeki rivayette görüldüğü gibi bu Allah Azze ve Celle'nin nimetini net bir şekilde ortaya koymaktadır ve nesihin hikmetini açık bir şekilde bize göstermektedir. Bakın dikkat edin çok hoş bir sözü var alimlerimizin. Bakın diyorlar ki bir cümledir çok e, hoşuma giden bir cümle ne, nesih şey hem nasih diyorlar ki bakın hem nasih yani neskeden eden nesk edenler, hem de mensuh yani nesk Allah azze ve celle'nin fazlını kullarına sağladığı kolaylıkları hatırlatma babından okunuyor olarak Kur'an'da kalmaya devam etmiştir. Görüyor musunuz? bazıları vardı onları hasta zaten. Değil mi? Mesela ne gibi ne gibi mesela? işte sadaka olayı gibi veya işte bize de olabilecek hüküm mesela nesk olmasaydı. Bu hüküm bize de de devam edecekti. Kadınlar bir sene iddet bekleyecekti. Bir erkek bir kadını seviyor, kocasından kocası ölmüş, değil mi? Bir erkek bir kadın o kadını se sevdi veya e evlenmek istedi, bir yıl beklemek zorunda kalacaktı. Hem erkeğe büyük meşakkat, hem kadına büyük meşakkat. Ve işte koku sürünmemesi, emberbat elbisesi ni giymesi, evin bir köşesinde kö e e halveteymiş gibi durması, değil mi? Bütün bunlar büyük bir meşakkati ümmete. İşte o yüzden bakın alimler ne diyor? Bu ne örnektirebiliyor musunuz? Bakın kardeşler diyorlar ki şeye anlam veremiyorlar. İşte bu yani o kadar hani cahillik hakim ki özellikle akılcı taifesine diyorlar ki biz şunu anlam veremiyoruz. Yani tamam diyelim ki neskoluğu var diyorlar. Bu Kur'an'da niye duruyor? Madem ki neskolmuş, amel edilmiyor. Niçin duruyor? Bunu anlam veremiyorlar. Öncelikle biz hiç hikmet bilmeseydik de zaten biz Nesk olgusunu. Din kabul ettiği için kabul ederdik. Sorgusuz sualsiz. Ama bununla birlikte sırf mantıki akıl yönünden veya hikmet yönünden ele aldığımızda da bunun hikmeti çok açık ve nettir. O da nedir? Bakın alimlerimiz bu sözüyle ifade ediyorlar. Çok güzel bir sözdür. Hem nesk hem nasih hem de mensuh olan olanlar Allah Azze ve Celle'nin fazlını kullarına sağladığı kolaylıkları hatırlatma babından okunuyor olarak Kur'an'da kalmaya devam etmiştir. Tamam. İşte biz bunları gördükçe Allah'ın fazlını hatırlıyoruz. Şimdi düşünün, hakikaten böyle bir e, olgu olsaydı, kadınlar e, boşandık kocası öldükten sonra bir sene bekliyorlar, değil mi? Biz bunu hatırlattığımız zaman imanı güçlü bir olan güçlü olan bir insan, namazında bunu okuduğu zaman veya işte evindeki mehalinde bunu okuduğu zaman, değil mi? Veya Kur'an okuyup kendi buna baktığı zaman, Allah Azze ve Celle'nin nimetini hatırlamaz mı Kur'anları düşünen ted eden insanlar? İşte bu gayet açık ve nettir. O yüzden işte madem ki yükmin eskomuş niçin Kur'an'da ne işi var ki? Ne anlam var Kur'an'da durmasının? İşte Allah'ın fazlını anlatıyor bize. Dördüncü ee, hikmet nesih ki bu sondur. Bakın nesihde bu ümmetin diğer ümmetlere nispetle özelliğini ve faziletini izhar ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının gönüllerini hoş etme söz konusudur. Tamam. Böyle bir illeti vardır. Örneğin Allah azze ve celle buyuruyor ki bir takım sefihler Onları yani Müslümanları yönelmekte oldukları kıbleden çevren nedir diyecekler. De ki doğuda batı da Allah'ındır. Allah dilediği kimseyi doğru yola iletir. Böylece sizler insanlara birer şahit olasınız diye sizi vasat bir ümmet yaptık. Her ne kadar Allah'ın doğru yolu gösterdiği kimselerden başkasına ağır gelse de biz yönelmekte olduğun ciheti ancak Resul'e tabi olanlarla gerisin geriye dönecekleri ayırt edelim diye kıble yaptık. Allah ihmanınızı, zayi edecek değildir. Şüphesiz Allah rauhtur, rahimdir. Ey Muhammed biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu görüyoruz. Merak etme elbette seni hoşnut olacağın bakın altını çiziyorum bu kelimenin. Hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Bundan böyle yüzünü mescidi harama çevir diyor. Görüyor musun? Aleyhissalatü vesselam'dan cihetinden bir e, rahatsızlık vardı. İşte Yahudilerin bak Müslümanlar bizim kıbleye dönüyor demesi gibi değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamlı yüzünü Kıbleye çeviriyor. Sonra Allah Azze ve Celle semaya çeviriyor. Kıble için önceden Beytülmaktis'e dönüyorlardı. Sonra Allah Azze ve Celle bunu nesk ettiğinde ne oldu? Değil mi? Hem e, imanların pekiştirmesi söz konusu oldu. Sahabeler için. Bunların Allah Azze ve Celle Resul'ün gönlünü hoşnut ettiği sahabelerin değil mi? Yani bu nimet. Nimet verdi diğer bir tabirle. İşte bundan daha büyük hikmet ne olsun nesk'teki? Ve daha birçok hikmet sayılabilir kardeşler. Evet. Bakın e, İmam Şafii'den de bir söz nakledelim. İlk e, usulül fıkıh Fıkhı yazan İmam Eşşafi'yi El adlı eserinde Nesih babının hemen başında diyor ki Nesih babını açıyor ya Hemen hemen direkt başında şu ifadeyi kullanıyor Şu ifadeleri kullanıyor Şüphesiz Allah insanları niye ve niçin Yarattığının muradını Ezeli ilmiyle daha önceden bilmektedir Onun hükmünü değiştirecek biri yoktur Ve o hesabı çabuk görendir Allah her şeyi Açıklasın hidayet ve rahmet Olsun diye Onlara kitabı indirmiştir Onda bir kısım farzları kesin olarak sabit kılmış ve bir kısmını da neshetmiştir. Bunu da onların yüklerini hafifletmek, onlara kolaylık sağlamak ve verdiği nimeti arttırmak için yapmıştır. Değiştirmeyip sabitleştirdiği farzlara uyanları cennetiyle ve azabından kurtulmakla ödüllendirmiştir. Böylece sabitleştirdiği ve neshettiği şeylerin hepsinde Allah'ın rahmeti, ...insanları kaplamıştır. Nimetinden dolayı hamd onadır diyor İmam Şafii. Toparlayacak olursak... ...hikmet gereği... ...nesihin hakikati hal ve durumların değişik arz etmesiyle... ...ahkamların da değişmesidir. Nesih nedir? Hal ve durumların değişiklik arz etmesiyle... ...ahkamların değişmesidir. Gereğine göre kim ayetin inmesi... ...kiminin de hükmünün kalkmasıdır. İşte bu da ancak ve ancak yarattıklarının maslahatını bilen Allah tarafından gerçekleşir. Vallahu a'lemu bima yunzile. Allah neyi indireceğini gayet iyi bilir. Biz bir ayetin nesheder veya unutturursak ya ondan daha hayırlısını ya da onun benzerini getiririz. Böylece Allah'ın dini hakkında cahil olan kimselerin neskteki sebep de nedir gibi cahilce söylemlerinin ne kadar tutarsız söylemler olduğu görülmektedir. Allah Azze ve Celle bunların bu şekildeki nitelemelerinden, bu şekildeki sözlerinden münezzehtir, o hakimdir, Ali'dir. Vallahu alem ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve alihi ve eshabihi